Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben Deniz Ahmet Taş getiren İslam'dan Hayatı Ölçüler programında birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız hocamla Hocam hoş geldiniz Hoş buldum hocam teşekkür ederim Nasılsınız afiyet olsun inşallah Elhamdülillah, Elhamdülillah Allah afiyet versin Amin. Ee, Hocam bugün e, bu Mekke dönemiyle ilgili bir değerlendirme yapalım diye Düşündüm. Yani Mekke dönemi diye bir dönem var İslam tarihinde. Hani kendine özgü, nevi şahsına münhasır bir dönem diye nitelenebilir. İslam'ın ilk tebliğe başlandığı, müşrik bir topluma ilk tebliğe başlandığı, ilk İslamlaşmaların olduğu, ilk büyük mücadelelerin, redlerin ortaya çıktığı bir dönem. Yani bir dinin ilk tebliği de zannediyorum çok önemli, hassas. Onun ilk kabulü de çok büyük bir yani kişilik inkılabı gibi bir şey. Yani bir insan inanç değiştirecek, yeni bir dünyaya açılacak, bilmediği bir dünyaya açılacak. Böyle bir dönemde Resulullah Efendimiz'in... sonuna ee, sözüne muhatap olan ve ona ben sana inandım diyen insanlar ee, bu dönemde İslam'ın tebliğinin de zannediyorum ki kendine has özellikleri var ee, ona kalbini açan insanların neden kalplerini açtığına dair belki değerlendirmeler yapmak lazım bunu niye yapmak lazım diye düşündüğümde de yani zamanımızda belki e, İslam'ın böyle sanki ilk defa karşılaşan insanlar var olabilir gibi bir takım üstelik e, İslam'ın aleyhinde yazılmış olan bir dünya e, metin var ona rağmen e, onları aşıp İslam'a gelmek gibi var. filmler var bir zorluk söz konusu böyle bir dönemde e, İslam tebliği noktasında bulacağımız dil açısından da önemli. insanları değerlendirmek açısından da önemli diye düşünüyorum. Bir şey yapalım Mekke dönemine ilişkin. İnşallah daha sonra Medine döneminin hususiyetlerine ilişkin de değerlendirmelerimiz olur. Ne buyurursunuz? Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mekke dönemi kelimesi belki yani siret okumayanlar için e, yabancı bir kavram olabilir. İsterseniz tarihi olarak eza evet. edeyim. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sallallahu peygamber Allah. olarak gönderildiği şehrin adı Mekke. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, 40 yaşında peygamber oldu. On üç sene peygamberliğinin ilk dönemini Mekke'de yaşadı. Evet. Daha sonra Mekke'den e, Yesrib'e, adı Medine olan Yesrib'e hicret etti. Ondan sonra on yılda orada yaşadı peygamber olarak. Toplam peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yirmi üç yılı var Peygamber olarak. Yirmi üç yıl. evet. ...insanların içinde kaldı... ...Allah'ın peygamberi olarak... ...bu 23 yılın... ...ilk... ...13 senesine Mekke'de... ...geçirdiği 13 senesine... ...Mekke dönemi diyoruz... ...çok güzel... Son... Bu, bu, ...bu bilgi önemli... Ha. ...yani hakikaten siret konusunda... ...yok siret kitapları okuyan... ...kardeşlerimiz elbette bunu biliyor Bilmiyorum. ama... ...herkesin bilmediğini... ...bir İmam Hatip talebesinin de bilmesini... Baş, ölçü alarak söyleyelim ee, son 10 senesine de Medine dönemi diyoruz Kur'an-ı Kerim'in de Mekke'de ve Medine'de 23 yıl indiğini biliyoruz baştan yani, sonra aralıklı bir kere de, olarak 23 aralık, yıl içinde kademe kademe indi evet. Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir sureyi baş açtığımızda başında bu sure Mekki'dir veya Medenidir yazar. Yani Mekke'de inmiştir, Medine'de inmiştir. Ya da sure değil ayetlerde de. O Bazen ayetler çapında da olur. Yani Mekke'de inen ayetler sureler, Medine'de inen ayetler sureler var. Mekki demek, e, Mekkeli demek, Medeni demek, Medineli demek. Evet. E, bu Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in zatı şerefi için kendisi içinde geçerli Mekke dönemi, Medine dönemi Kur'an'ımızın da sureleri açısından en azından Mekke sureleri, Medine sureleri diye geçerli. Bu ayrım neden evet. yapılıyor? Evet. Yani biz toplam 23 senesine iman ediyoruz. Yani bizim Anladım. için Birinci günüyle rafik Ala'ya yükseldiği Rabbine kavuştuğu son gün arasında bir fark yok bizim için esasen fark yok eğitim açısından siyaset açısından sosyoloji açısından kıyamete kadar e, iman davasının Allah'a ve ahiret gününe imanın bir topluma enjekte edilmesi açısından e, ilk iman edenlerin bir toplumda ilk iman edenlerin karşılaşacağı statik yapı statikoya veya e, insani ezikliklere ya da mutluluğa örnek olması bakımından Mekke dönemi ile Medine dönemi çok farklı. Farklılıklar arz ediyor. Bu sebeple Müslümanlığımız açısından bir şey değişmiyor. Bir sure ha Mekke'de inmiş ham Medine'de inmiş. Bizim için çok önemli bir şey değil. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ha Mekke'de Yaşamış. Ha, Medine'de yaşamış. Bizim için önemli değil. Biz de Muhammedur Resulullah dedik. Bitti bizim için. Yani Efendimiz Şam'da da yaşasa bizim için oydu. İstanbul'da da yaşasa oydu bizim için. Değişen bir şey yok. Ama e, bugün mesela e, İstanbul'da yaşayan bir mümin, e, bugün mesela Moskova'da yaşamak zorunda olan bir mümin veya bugün e, Londra'da iman etmesi beklenen bir grup, nesil mesela gençlerin nazih hayranı, tavırlarıyla hani resimlerini görüyoruz, eylemlerini görüyoruz. O gençleri hangi gözle incelememiz lazım? Onlara Allah'ı ve ahireti nasıl anlatacağız gibi alanlarda Mekke Medine ayrımı yapmamızın faydası var. Evet Mekke dili, Medine dili. Çok güzel. Evet. Mekke dili ve Medine dili konuşabiliriz. Süleyman Aleyhisselam e, bir, e, Davud Aleyhisselam iki çok istisna Yunus Aleyhisselamın son zamanı hariç 124 bin peygamberin tamamına yakınının yaşadığı peygamberlik hayatı Efendimizin Mekke dönemidir. Evet. Onlar neredeyse gidelim. bir Medine dönemi yaşamadılar. Görmediler. Süleyman evet. Aleyhisselam ve Davut Aleyhisselam evet. Medine dönemi yaşadı. Bir ölçüde evet. Ee, i̇ktidar daha, oldular. İktidar oldular. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı bu Mekke dönemi deyim yerinde ise e, İslam binasının e, karkas dönemidir. İçine yerleşilmesi zor bir dönemdir. Yani bir bina düşünelim. Direkleri dikilmiş, tuğlaları örülmüş, o kadar. Yani... ince işçiliği... Hayır, cam yok, çerçeve yok, borular döşenmemiş. Sadece binanın kendisi var orada. Allah'ın dininde haşa bir eksiklik olması manasında değil. İnsanların o dini bu nokta da düşmek lazım. Tabii canım. Sanki İslam'ın böyle eksikliği varmış gibi. Haşa. Allah evet. haşa değil ama e namaz yok mesela. Evet. Zekat yok. Evet. Oruç yok. Hac yok. Bugün İslam diye ne biliyorsak biz Mekke'de hiçbir yok. Evet. Kabe'nin dibinde namaz kılmak yok. Evet. Kabe'nin dibinde namaz kılmak yok. 13 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı Mekke'de hac ettiği yok. Arafat gezilen bir yer, hac edilen bir yer değil evet. durumda. Evet. O yüzden İslam binasının dış yapısı işte betonu direkleri dikilmiş ama kendisi oturulur, şenlenir bir vaziyette temeli değil. Temeli atılmış. Temel işte değil mi? Amentüsünün en, en temel şey unsurları. Biz başta dedik ki e, bu bahsettiğimiz İslam'ın Mekke döneminin aynı şekilde Kur'an'a yansıyan bölümü de var. Evet. Yani Kur'an-ı yani Kerim'de ayetler dediğimiz... Mekki ayetleri var. Dolayısıyla medeni ayetlerde var. Ne yani var? Bunun, evet, yani bir özelliği var buna. Demek istiyorum. Mekke'de ne varın en iyi belgesi Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Mesela Mekke dönemini Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in incelediğimizde ...yani elimizde... ...çok ciddi noter tutanakları... ...kamera görüntüleri yok. Evet. Medine'deki gibi... ...ashab-ı kiramın şu gün şunu yaptık... ...türlü büyük bir bilgi birikimi de yok. Medine'de... Ve ...eviyle ilgili, yürüyüşüyle ilgili... ...çocuklarla ilişkisi... ...sosyal ilişkisi... ...yani binlerce ayrıntı var. Evet. Ama Mekke'de... ...bu ayrıntıların oranı çok düşüyor. Çünkü büyük bir can derdi var. Bir de... Binlerce evet. değil Mekke'dekiler evet. Bin bile değil Yani kalabalık değil Mekke Mekke Müslümanların hem Güç zafiyeti Hem sayısal azlık Sorunu yaşadıkları bir yer Ama çok büyük bir ipucumuz var Kur'an-ı Kerim Mekke'de inen Ayetler Mekke'de inen Sureler incelendiğinde Ne vardı Mekke'de bunu çok Rahat görebiliyoruz Kur'an-ı Kerim'de de haşa hiçbir tereddüt olmadığına göre yani tereddütün T harfi biliyor Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla Mekke'yi sanki böyle gözümle şimdi görüyorum gibi Mekke'de inen surelerden izleyebiliyoruz. Medine'de inen surelerden de Medine'deki rengarenk e, böyle... ...çok alana yayılmış... ...İslam'ı görebiliyoruz. Bütün hayatı... ...inşa Kerim eden... Evet. ...sadece Kur'an-ı Kerimle yola çıksak bile... ...yani sadece... Hı hı. ...kaldı ki... E, ...bir miktar... E, ...Mekke'deki hayatı anlatan... Işte, ...siyer kitaplarımız var... ...Siyret-i Hişam diye meşhur olan kitap... ...o döneme ait... ...en yoğun bilgilerin... ...bize taşındığı bir kitap... E, ...Hadis-i Şerifler var... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arası kendi... Ağzından hatıraları var. Yaşlı sahabilerin e, zikrettikleri hatıraları var. Mekke'de şöyleydi gibisinden. E, bunun neticesinde şuraya ulaşıyoruz. Çok önemli bir nokta. Mekke 13 yıl, Medine 10 yıl. Toplamı 23 yıl. Aslında Kur enteresan. Bu yıllarda belki... ...tesadüfi değildir hocam yani... ...hiç Allah'ın işinde tesadüf olur 13 mu? ...13 yıl bir kuruluş dönemi... ...kuruluş dönemi... Kuruluş dönemi ...10 geçiyor. yıl pratik dönem... ...pratik evet... ...pratik dönem... ...bu 13 yılın... ...muhtevasında ne görüyor... ...bir... ...kendisinden... ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın... ...kendisinden önceki... ...124 bin olduğu zannedilen... ...on binlerce peygamberin... ...hayatından kesitler var. Mekke... ...bu çok önemli. Mekke'de... ...iman ettim ben, la ilahe illallah... ...Muhammedur Resulullah diyorum... ...diyen herkesin karşısına çıkan... ...ilk tablo... Adem Aleyhisselam'dan o güne kadar gelen... ...büyük bant. Yani... ...birdenbire... ...peygamberler geleneğini... ...getiriyor, önüne koyuyor... ...peygamberlik geleneğini, iman davasını... Evet. ...ondan önceki süreci... ...hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...gözü önüne koyuyor Kur'an-ı Kerim... Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki... ...sen ilk değilsin diyor... Evet. ...yani senden önce de peygamberler gönderdik biz diyor... Evet. İşte ...yusuf aleyhisselam... ...örneği Kur'an-ı Kerim'de... ...Mekke suresidir mesela ...12. sene değinmiş... ...yani... ...Mekke'de... Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İbrahim aleyhisselam öğretiliyor... ...Yunus aleyhisselam öğretiliyor... ...bu çok önemli bir ayrıntı... ...yani Kur'an-ı Kerim... ...geri doğru... ...tarihi işletemeyeceği için insanlık... ...ama tarihten... ...daha güçlü... ...daha garantili bilgi veren bir kitap olarak... ...insanları... Adem aleyhisselama kadar geri götürüyor... ...iman davasını... ...bu bir... Bugün bu da lazım. İnsanla başlıyor. Yani ben doğduğumda başlamış değildir İslam. Evet. Ya da biz vakıf kurduğumuz zaman İslam'ın tarihi yazılmaya başlanmadı. Evet. İslam Adem Aleyhisselam'la başladı. Dolayısıyla Mekke dönemi mantığının hakim olduğu yerde insanların kendileriyle sınırlandırılmış bir dünya değil. İslam dünyası. Adem Aleyhisselam'la başlayan, bugüne devam eden süreç. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bir. iki. Bunu bugüne de anlamadım. zaten ha. niye Mekke evet. dönemi evet. konuşuyoruz? Mekke dili dediniz ya evet, siz. Evet. Mekke'nin dilinde bu var. Evet. Yani bu davayı akşam haber bültenlerinde e, almanak diye bir şey çıkardı eskiden. Şimdi internet herhalde almanaklara gerek bırakmadı. Evet. Doğru. Ee, yani aradığını evet. mesela. mesela yıllık yetmez bize Adem Aleyhisselam'dan bugüne gelen bir bilgi olması lazım ki ben Allah dediğim zaman Muhammed Resul'dür sallallahu aleyhi ve sellem dediğim zaman bu girdiğim büyük vadi Adem Aleyhisselam'ın ucunda durduğu bir vadi Çok güzel. aksi takdirde benim girdiğim tarikat benim girdiğim vakıf benim işte hafız olduğum gün benim şu yaptığım günden başlatırım çok kısır bir yörüngede döndüğüm için de çatlarım bir hafta sonra. Evet. Bundan çok iyi anlıyoruz ki allah Teala ashab-ı kiramın önüne Yusuf Aleyhisselam'ı koymasaydı, İbrahim Aleyhisselam'ı koymasaydı, Nemrut'u anlatmasaydı, Firavun'u anlatmasaydı, e, Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesini anlatmasaydı, Salih Aleyhisselam'ı anlatmasaydı Allahu Teala. Ashab-ı kiram hicrete bir mana veremeyeceklerdi. Babamızın toprağını niye bırakıyoruz gibis Diyeceklerdi. Yahu iman ettik diye dayak yiyoruz biz iman ettik diye malımız gitti elimizden di, di veresir olacaklardı. Evet. ama e, ilk e, gözlerine konan şey dikkat et Mekke'den ibaret değil dünya hatta dünyadan da ibaret değil cennette başladın sen evet bu dava büyük dava Adem'in çocukları diye başlayan evet. ya beni Adem'e diye başlayan ayetler bunun için ey Adem'in çocukları yani bu bakış büyüklüğü yani dünya çaplı bir görüşle bakmak başka şey. Bir pen caminin penceresinden o pencerenin önünde görülen yol kadar bir yere bakmak başka bir şey. Mekke döneminin en büyük özelliği bu büyük bakışı sağladı. Şimdi büyük, şimdi vizyon diyorlar ya. Büyük, büyük ufuk, ufuk. Ufuk ufuk oldu. Evet. Doğru. Adı ne olursa olsun sonuç tabii, bu. Tabii. Ufuk, ufuk diyelim, ufuk diyelim. Böylece Ha be hicret etmek, Medine'ye hicret etmek, Allah için malını vermek. Ondan sonra hicret etmiş gelmiş kardeşinin için malını terk etmesi, hanımından boşanması, kocasını bırakması. Bunlar adı anılır şeyler değil kiramda. Niye? Ya İbrahim Aleyhisselam'ı öğrenmiş ki oğlunu kesmesi gerektiğinde itiraz etmemiş. Evet. Yani mancına atılırken bir, bir Şuur dokusu öyle dokunuyor Yani mancını atılırken İbrahim Aleyhisselam'ı dik dururken Görmüş evet. Daha da ötesi yardım etmeye gelen Cebrail'e ben seni ne edeyim Allah yardım etsin Bana demiş <gülüyor> yani Bu büyük bakışı Görünce ateşten Bire bir gül bahçesi Oluşacağı imanı Oturunca ne hicret Ondan sonra gelen ibadetler Hiçbir şey zor gelmemiş bu sefer yani hicretten önce namaz farz oluyor mesela. Miraçla evet. beraber farz oluyor. 10 sene, 11 sene namaz yok ama. 11,5 evet. sene namaz yok hiç. Ama gelince namaz mızmız eden Müslüman da yok. Evet. Mesela zekat emredilince %10 indirim falan arayan da yok. Cihat emredilince Medine'de şey diyen bir Müslüman yok. Niye? E zaten... Cihad edenler ve etmeyenler tablosu on binlerce senelik bir tarihte izlenmiş hep Bunlar da iman ağırlığıyla izlenmiş bir tarih bilgisi olarak değil. iman meselesi olarak izlenmiş. Biz Mekke'nin dili diyoruz ya. Bu dilin bir numaralı konusu İslamiyet'i Adem Aleyhisselam'ın başında durduğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde son mühürü vurduğu bir din olarak görüp bizi o büyük bandın içinde gidip gelen Müslüman olarak görmektir. Ashab-ı Allah onlardan razı olsun. Bunu gördükleri için üç gün dayak yemek, beş gün işsiz kalmak adını andıkları bir sorun haline gelmemiş bu sefer. Yani Kabe'yi... ...seviyordu, müşrikler de Kabe'yi seviyorlardı... Evet. ...hürmet ediyorlardı... ...tavaf ediyorlardı... ...yani Kabe'yi bırakıp gitmek o kadar kolay değil... Yani ...insan bir hafta hadçe gidiyor da... ...veda tavafında gözü yaşarıyor insanı... değil mi bırakıp evet. gidiyor... E ...babandan dedenden kalan ve Kabe'nin 20 metre ötesinde... ...evin var üstelik senin... <gülüyor> ...yani onu... ...hiç gözlerini kırpmadan bırakıp gittiler... ...yani Kabe. İcrette, evet. ...neden İbrahim Aleyhisselam'ı gördüler daha önce... ...nasıl bırakıp evet, gittiğini... Evet. Nuh Aleyhisselam'ı gördüler. Bu dolayısıyla Mekke dönemi ufku ta cennetlere kadar götüren bir dönem. Bir, iki, Mekke'de inen ayetleri inceleyerek hani alalım dedik ya bunu. ashab kiram Allah onlardan razı olsun çok büyük kalabalıkları yoktu. Yani bin, bin beş yüz bilemedin iki bin kişiydi der hicret günlerinde. Hiç Mekke'den çıktıkları zamanda. Yani Hazreti Ömer'i e anlatılır. 40 Müslüman... 40 diye. Evet. Yani 36 olsa ne olur? 44 evet, olsa yani ne olur? Ot, ot o rakam. bir rakam. İlk Müslüman de. değildi yani. Evet. İlk Müslümanlarda evet. ilklerinden oldu ama iman ederken ilk değildi. Evet. Şimdi e, ikinci nokta bakıyoruz ki ...Ashab-ı kiram namaz konusunda böyle bir yoğun namaz kılmaları. ...yoğun oruç tutmaları yok ortada... ...13 yılın ortalamasında... ...ayetlerden bakıyoruz... İnen 100 ayeti inceliyoruz mesela... ...mesela evet... ...bakıyoruz ki herhangi bir Mekke suresinin... ...işte şuara suresinin... ...ilk 100 ayetine bakıyorsunuz... ...hemen işte filan peygamberden bir örnek veriliyor... ...öbür peygamberden bu birinci... Hı hı. E, ...liste çıkarılıyor... ...iki... Ahiret. Evet. Öldükten sonra dirilmek. Bu dünya sonlu. Yani istasyon burası. Evet. Mantığı yerleştiriliyor. <gülüyor> ahiret bilinci. Hep ahiret öne çıkarılıyor. Evet. Allah'a ve ahiret gününe imandan söz ediliyor. Allah ve ahiret sanki iki... ...böyle bilinmesi ve teslim olunulması... ...gereken kavram olarak asabı ı Kiram'ın önünde... ...ana ruh dokusu o. ...bu iki kelime... ...Allah'a evet. iman, ahirete iman... ...ahirete iman... ...ahirete iman da... ...tabi canım herkes öldü bizden önce... ...biz de öleceğiz tarzında değil... ...ahiret için varız... ...burada geçici bekliyoruz tarzında... ...asıl hayatım benim... ...bu... ...iki... İkinci saydığımız... ...ahiretin öne çıkarılması... ...şöyle bir sonuç doğurdu... ...Mekke döneminde... ...ahiret... ...masaya yaklaştıkça... ...dünya masadan uzaklaştı... ...dolayısıyla... ...bir sahabiyi... ...olgunluk noktasına geldiğinde... ...bir sahabi... ...efendimiz ona cennetten bahsederken... ...hurma bahçesi aklına gelmedi... ...cennet aklına geldi... Mesela çok e, Ebu Dahda isimli sahabi radıyallahu anın bir e, hurmayı, hurma ağacını... E, ...efendim sallallahu aleyhi ve sellem birisi satın alsın bunu da işte vereceğiz bu garibe diyor. E, satıcı da satmak istemiyor. 600 adet hurma, büyüyen hurma veren ağacı verip o bahçeyi alıyor. Çünkü Ebu Dahda misal, sahabilerden birisi... ...yani bu Mekke'deki bir olay değil ama... ...netice böyle bir olay var... ...bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...ona cennet sözü verdiğinde... ...bunu olması muhtemel... ...bir olay olarak görmüyor... ...kendisini cennetin ortasında... ...peygamberin yanında görüyor aleyhissalatü vesselam... ...bunlar hepsi ahiretin... ...öne çıkarılması ile ilgili olarak... ...bugün eğer bir sorun varsa... ...bizim Müslümanlığımızda ahlak olarak... ...ev olarak... ...iş olarak... Önümüzdeki masanın yoğunluğunu dünyanın uç kenarlarda bir yerdeki misafir görüntüyü de ahiretin oluşturmasından kaynaklanıyor. Ötelemişiz ahireti. Yani olacak Gündemimizden tabii. Gündemimizden neredeyse çıkmış. Bir yani. itirazımız yok olacak ya, ama. iman erkanı sıralanırken ahiret var ama hayat dediğimizde. Yok idrakte de var şüphesiz mümin olmak yani lafla olmuyor. İdrakte de var ama sahabinin masasında yüzde on bir köşede duruyor dünya. Bizde ahiret yüzde on bir köşede duruyor. Evet. Yani bari yarı yarıya olsa gene bayağı iş yapacağız yani. Bayağı yaklaşacağız sahabiye. Şimdi Mekke döneminde ahiret yoğun bir şekilde öne çıkıyor. Ahirete iman, ahirete iman ve ahirete imanı da çok dengeli bir şekilde Allahu Teala cennet ve cehennemi aynı anda anlatarak Kur'an'da yapıyor. Yani sürekli cennet, sürekli cehennem. Ay mesela ahirete iman deyince imanı olanlar cennette, iman olmayanlar cehennemde diye realitesi ne olan bir ahiret yani belli olan bir ahiret anlayışı. Hele bir gidin orada görürsünüz diye bir tehdit değil. Oraya gidince şuraya geleceksiniz. Şöyle olacak diyen bir anlatım tarzıyla ahiret hayatı öne çıkıyor. Dedik ki ufuk bir defa Adem Aleyhisselam'a taşındı. Hayatın varlığı bir istasyona dönüştürüldü. Ahirete getirildi. Üç insanlık sürekli canlı tutuldu. İnsani Boyutumuz. Ne demek ya hocam? Adem'in çocukları. Hmm. Yaratılış tarzımız. Hmm. Analarımızdan yaratılışımız. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı. Biyolojik yapımız bizim toprağa dayandırıldı. Çünkü Mekke surelerinde bakıyoruz bu yaratılış çok sık öne çıkarılıyor. Dolayısıyla krallaşmanın önünde engel bu. Hmm. İlahlaşmanın önünde bir engel. Şımarmanın önünde bir engel. Ya sen nereden geldin ananın karnından? Hiçbir şey izdiniz. Allah sizi ananızın karnından çıkardı diyor Kur'an-ı Kerim. Ya hiçbir şey yani. Hiçbir şey idiniz siz. Neydiniz siz? Evet. Hatta e, mesela şu ayet hepimizin hala kulağında çınlaması lazım. Elemnahlukkum evet. mimma inmehid. Sizi pis pis sudan yaratmadık mı biz? Yani beyefendi, narin adam ...ya sen tuvalete aktıdan bir susun ya... ...özeti bu bunun... ...ma evet. immehin yani pis bir su... ...üstelik de seni... ...ananın karnında beklettik... ...sen camide bekleyemiyorsun şimdi... ...ananın karnında bekledin... ...kokuyor burası demedin... ...diyemedin... ...yani çünkü insan anne karnında... ...aylarca canlı duruyor... Evet. ...yani yiyor, içiyor, solunum yapıyor... ...otelin senin orası... ...la konuşma... ...denecek bir mantık... ...üç şey... E, a, öne çıktı dedik. Bir ufuk. Dünya yani sırtını e, Hazreti Adem'e dayayan, dayayan bir, bir büyük Davanın anlayışı var, sen. Evet. Bugün üye oldun sosyal hakların var. Öyle değil. Dernek değil İslam. Hı, evet. İslam bir parti değil. Yani geldin üye oldun. Üyelik hakların sabit filan. Öyle değil ya. İki ahiret hep önde. Üç insan olduğunu unutma. Sen anadan doğdun. Anan anasından doğdu. Onlar Adem'den doğdu. Topraktansınız. Haddinizi bilin. Böylece iyahlaştırma, para veya falan gerekçeden dolayı şımarma, nemrutlaşmanın önü kapatılmış oldu. Başka gerekçeler de var. Ama bu üç şey Mekke döneminin özüdür. Ufuk büyüklüğü. Evet. Ahirete iman. ...yani Allah'a imanla beraber olan, ahirete iman... ...üç insan yapısında olduğumuz. İnsanın aslı astarı. Mekke dönemi veya Medine dönemi dedik. Biz Kur'an mediyiz Rabbimiz ne buyurduysa, Kur'an'ımız ne dediyse. Peygamber Efendimiz ister Mekke'de desin, ister çölde desin, ister vadide desin. Hiç önemli değil. Biz Peygamberimizin dediğine bağlıyız aleyhisselatü. Ama söylendiği zaman, söylem... ...uslubu açısından... ...bize bir şeyler yansıtıyorsa... ...Mekke dönemi... ...surelerin başı Mekke'de inmiştir bu sure diyorsa... ...bunda bir incelik var... ...bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı... ...13 yıllık... ...ilk İslam dönemi... ...bugün... ...aynen yaşanacak diye bir kural yok... ...böyle bir şey yok... ...çünkü evet. İslam ve davut besiyle beraber... ...son şeklini aldı... ...yani şöyle örnek verelim mesela beş katlı bir apartman dayalı döşeli boyalı camı çerçevesi yerinde yani biz bir odasını sıvasız bırakıyoruz ilk dönemini unutmayalım diye böyle bir şey yok bu sıvandı içine yerleştirildi doğal gazı bağlandı tamam artık bu yani İslam kullanılır hale geldi yapısı bitti bir sıkıntı yok ama ilk dönemine ait bir yapı şekli var bu hala Kur'an'da canlı duruyor neden canlı duruyor kıyamete kadar aslında Mekke olmadığı halde aslında İslam'ın ilk üç senesi değil 13. üçüncü asrı bile bitmiş bir dönemi olduğu halde insanlığın mantalitesi sosyal şartları küfrün e, taarruzu ve benzeri sebeplerle İslam tekrar Mekke gibi bir ians geçirebilir iklim geçirebilir evet, evet. doğru iklim geçirebilir. Ne yapacağız o zaman? Üç şeyi hep önde tutacağız. Müslümana ufuk büyüklüğü veririz. Biz Adem'den beri geliyoruz. Nuh da benim peygamberim. Evet. Yani Nuh Aleyhisselam'ın nesi bizimle ilgili değil. İbrahim Aleyhisselam'ın nesi bizimle ilgili değil. Aynı benim peygamberim yani Nuh Aleyhisselam. Bize, bize bildiriliyor ki onda bizim için bir şey var. Yani Nuh Aleyhisselam öleli kaç sene oldu... Ayet onu bana öğretiyor ama. Evet, Nuh Aleyhisselam'ın evet. çocukları hayatta değil. Evet. Yani o bana anlatılıyor. Dolayısıyla ben İslam dediğim zaman bir caminin minberiyle sınırlı bir yerden söz etmiyorum. Güneşin aydınlattığı her yerde, insanın yaşadığı her yerde ve ilk insandan beri var olan bir gerçeği konuşuyorum. Bunun büyük streslerinin olması, bunun büyük ağırlıkların olması, sorun üstüne sorun yaşaması kadar doğal bir şey yok ki. Çünkü bu 15 senelik bir yapı değil, 15 asırlık bir yapı değil. Hocam bu buraya gelmişken yani e, her dönemde Mekke iklimi yaşanabilir, dolayısıyla olabilir olabilir değil. yaşanabilir olabilir <gülüyor> dolayısıyla e, oradaki dili bilmemiz lazım. Yani hakikaten insanın bir iman değiştirmesi de kolay değil. Nasıl bir ilişki kurdu ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani o dönüşüm sağlanabildi, o ilk insana ulaşma, ikinci insana ulaşma, beşinci insana ulaşma, nasıl bir dönüşüm e, zemini oldu? Yani ya da buradan çünkü ya bugün nasıl bir dil kullanmalıyız? Yani diyelim ki... ...Dazlaklardan bahsettiniz. Nazinin, işte Neo-Nazi vesaire diye... ...yok bilmem... ...Amerika'daki adam, Rusya'daki adam... E, ...oralarda da aslında Müslümanlar var şimdi. Yani hakikaten... E, ...nasıl insanların kalbi... ...İslam'a açılır... E, ...böyle bir konuda da bize ipucu veriyor mu Mekke dönemi? Veriyor tabii. Evet. Bunu... Yani saatlerce konuşma yerine iki cümlede özetleyeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talimat vermedi, tebliğ yaptı. Fark ne? Fark ne? Ben sizin önünüze A4 kağıdını getiriyorum. Son gelen basın yayın kuralları buna dikkat ediyorsun diye çekip gidiyorum. Evet. Siz ondan sonra 6 ay sonra savcılıkta ifade vereceksiniz eğer uymazsanız. Evet darbe dönemleri öyle yaşanıyor <gülüyor> Türkiye'de. <gülüyor> Bitti mi tarbı dönemde? Yani. <gülüyor> Olduğu zamanlar diyelim. Bu soru kalsın böyle. <gülüyor> kalsın. Ee, tebliğ nedir? Evet, Alıp tebliğ hamuru nedir? yoğurmaktır. Hmm. Tebliğ Rabbim, kelime anlamı... Ulaştırmak. Ulaştırmak. Ulaşıncaya açıklama. kadar beklemek. Evet. Ulaşıncaya kadar beklemek. Talimat nedir peki? Talimat ise... ...verip gitmektir... ...kargo görevlisidir talimat... Yani ...bir güç kullanmak... ...bunu yap diye... Veya demek. ...ben memurum abi ben bilmem <gülüyor> deyip bırakıp gittiğinde evet. de aynı işi yapmış oluyor... Hı hı. ...peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...başardı... ...neden başardı... ...talimat verip gitmedi... ...tebliğ yaptı... ...değirmende öğüttü... ...getirdi, hamur yaptı... ...mayaladı, şekil verdi... ...fırına koydu... ...bir mahsul çıktı... Akrabalarıyla uğraştı, tanıdıklarıyla uğraştı, uzaktakilere gitti, sağa gitti, hicret etti. Bugün biz İslamiyetimizi insanlara işte harem şeriften yatsı namazının canlı yayınını yaparak İslamiyet ulaştırdık zannedemeyiz. Bu sadece talimat vermektir. Sadece haber bülteni yaymaktır. İnsanların gönlü... ...rüzgardan böyle nem kapar gibi İslam'ı kapmaya müsait değildir. Binlerce yıllık bir kötü birikim var insanda. Şirk birikimi var. Sapıklık birikimi var. İnsanın genleri isyan etmeye uygun. Genetik yapısında sorun var. Yani bu bir şerre karşı yatkınlık var. Hayra karşı, hayır için yatkınlık olduğu gibi. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... Amcasıyla uğraşmasına bakıyoruz. Gençlerle uğraşmasına bakıyoruz. Talimat verip giderek değil. ...içinde yoğurularak, eziyet çekerek. Yani Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ne buyuruyor? Lealleke evet. ba'i'un nefsake allā yekūnu mü'minîn. ...ya çatlayacaksın neredeyse ey peygamber ya. Aa, çatlayacaksın yani. Bu ya ayet diyorum. Mekki mi'dir hocam? Bu ayet Mekki tabi... Evet. <gülüyor> Mekki tabi... Evet. Yani çatlayacaksın gibi oluyor. Evet. Yani Hicr suresinde mesela allah Teala... ...ya bırak biz onların hesabını görürüz buyuruyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...yani kargo görevlisi gibi talimatları taahhütlü imzalatıp gitmiyor. Yani o tebliğ eden insanın... ...ağırlığı ve... ...ruh dokusu... Heyecan, heyecanını, ...heyecanını, aşkını konuşuyoruz. Değil mi? Şimdi Peygamber aleyhisselamın varisi olmak, hoca olmak... ...veya ona ümmet yetiştirecek bir anne baba olmak vesaire... Talimatçılık ıı, imzalatıp tamam teslim ettim ben. deyip gitmek değil. On sene, yirmi sene ne kadarsa artık sabretmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'e tam on bir sene yalvardı ya on bir sene ya. On birinci amcası. sene amcası. Evet senenin son on dakikasında da yalvardı. <gülüyor> evet ama olmadı. Olmadı. Olmaz. Bu birinci nokta. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ yaptı. Evet. Ulaştırmaya çalıştı. Talimat verip gitmedi. Evet. Böyle ezan okuyan müezzin değildi o. Namaz kıldırıp evine giden imam değil. O şeyi nasıl e, kuşanır insan hocam? Yani hani... Yani kendini mahvedercesine e, bir... ...bir e, psikolojiyi, bir ruh anlamını ...yani insanlara karşı... ...nasıl bir his taşımalı ki insan... Ya yani onu çırpınmalı adeta... ...onun elinden tutmak için falan... E ...buyuruyor ya... ...ben sizi ateşten kurtarmaya çalışıyorum... ...siz eteklerime sarılıp oraya atlamaya çalışıyorsunuz diyor... Evet. ...yani bu tabii ki üstad... ...bir şey itiraf edelim... ...yani hepimiz toplansak... ...bütün hocalar, evet. yazarlar, çizerler... Evet, evet. ...bizi de milyarla çarpsalar bir daha... ...Efendimizin seviyesinde nasıl olacağız... ...yani arş görmüş, lev görmüş... ...mahfuz görmüş, her şeyi görmüş... ...yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...düzeyi elbette... ...yani farklı... ...farklı olacak... Evet. ...ama e, namazı da farklıydı... ...onun niye namazı aynen kılıyoruz... ...yani evet. bizim en azından yapabildiğimiz... ...çatlamasak bile biz... ...kendimizi mahvetmesek bile... ...bir dert etmemiz lazım ha. değil mi? Dert, evet. En azından bir dert, ederiz. dert etmek evet. Yani diyelim ki... ...onunki 100.000 bin kat sayısıyla... ...ölçülüyor. E bizimki de iki ölçülsün... ...hani yüz değil bin değilse. Hı. Ama... ...camiyi kapatıp namazı kıldırıp... ...selamun aleyküm selam... ...kıtleyip gitmek, caminin çay ocağında oturup da... ...caminin içinde... ...gelsene Kur'an okudayım dememek de... ...eksi iki yüz ama. Değil mi? Evet. Yani... Elbette efendim, sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta hatta elbette bu bir radiolank gibi de olmak mümkün değil. Mümkün değil derken sıfır mümkün manasına değil ama değil yani bu gerç. Hayatın gerçeği bu. Fakat ya hiç olmasın hayalinde olur insanın. Değil mi? Hayalinde olur. Yani trafik kazası görüp de orada mesela trafik kazasında ölen bir çocuğu görüp de içi etmeyen insan var mı? Olmaz. E niye e, cehenneme doğru sürüklenen bir çocuğu gördüğünde ciz etmesin insanın içi? Be, farkındalık olmuyor. Değil mi? Yani onun hakikaten ya, cehenneme doğru gittiğine dair bir farkındalık o kaybetmişiz. O zaman yani. cehennem konusunda benim ha. de tereddüdüm bana. Evet. Yani ben de sıkıntı yaşıyorum ben, o zaman. Ya. Kendimle ilgili de evet, sıkıntı yaşıyorum evet, o zaman. Evet. Bu sebeple belki de bizim... Yani peygamber aleyhisselam efendimiz tabi burada hemen hocalara yüklendik gibi oldu. Aslında öyle değil. Her baba da her hoca. Baba, her, her anne, anne hoca. Tabii ki. Ee, yani Allah e, peygamberine ne Hepiniz çobansanız güttüğünüzden sorulacaksınız. Evinizde ilk çobanlık alanınız buyuruyor. Anneler mesela mesuller çocuklarından. Mesele sadece Kur'an öğretme meselesi değil ki. Hani onu cami imamı öğretsin tamam. Veya medreseye gönder ama... ...şuur verme... ...insan karakterli yetiştirme... ...anneden elde edilecek... Yani ...annenin meselemiz bilgi meselesi değil... ...hocam kişilikleri savuruyor... ...değil mi yani esen rüzgarlar... ...insanları alıp götürüyor... Götür, yani nesilleri, onu, onu, götürüyor. Onu ...nesilleri götürüyor... ...onu tutmak meselesi... ...yani Kur'an öğretimi... ...bir sonraki şey yani... ...kalbi... Kalbi zafa uğramışlar Buna oturmuş insanlara Kur'an gelir zaten evet, evet. Ne diyor Abdullah İbni Cündüb Cündüb İbni Abdillah Ne diyor bize önce iman verdiler de sonra Kur'an Verdiler diyor evet. yani Efendimiz'i kastederek evet. Yani Ölce imanın olacak. Kur'an deyince yerinde duramayan bir adam hafız olmasına gerek yok ki zaten Kur'an'ı muhafaza ediyor. Oldu mu o ne ala o bir evet. e, bereket olacak onun için. Bu sebeple bugün belki anneler babalar olarak, hoca efendiler olarak, din dersi öğretmenleri olarak veya bir, bir insanlık namına derdi olan biri olarak dert Testi yapmamız lazım kendimize. Dertli miyiz? Himmetli miyiz? Bir heyecan taşıyor muyuz? Yani mesela ben... E, ...bazı kardeşlerimize karşılaşıyoruz... ...ziyaretlere gittiğimizde... ...tanıştırılırken... Işte ...bir oradaki diyelim bir medrese söylüyor... ...veya Kur'an kursu veya imam hatip... ...oranın yönetim kurulundayım diyor. Bunu tabii Riya için söylemiyor yani... ...sosyal kimliğim benim... ...filanca yerdeki hizmetini anlatıyor evet kimli mi dedim dedim ki bir tanesinde e, kardeşim dedim kıyamet günü bunu böyle söyleyebileceğini düşünüyor musun dedim suç mu işliyorum ben dedi yani dimağatip de, hmm. derneği ya öyle demiyorum dedim Allahu Teala salih amelleri sorduğunda İmam Hatip Yaptırma Derneği üyesiydim diye bir şey var mı Allah'ın amel defterinde yoksa o dernekteki yönetimde veya yönetilen neredeyse bir yerdeki eylemlerini mi konuşuyorsun sen? Yani onun içinin salih amel halinde dolması lazım. Yoksa üyelik mücerred üyelik bir şey değil. Evet, evet. o da bir fazilet ama. Çünkü evet. 10 kişi lazım. Mesela 28 evet. Şubat günlerinde 16 kişi tabii, bulunup tabii. bir derde kurulamıyordu. Aynen, o yani. da bir fazilet ama şimdi 16 kişiye gerek olmayan 316 tanesi bulunacak bir zamana gelindi. Bu sefer o eylemin içini dolduracak heyecan aranıyor bu sefer. Bu heyecanı yakalayıp yakalamadığımız. Yani önemli. orada diyelim ki yönetim kurulunda olduğun İmam Hatip'in... Ee, ...çocuklarının... ...öyle son bir imanla... ...dolu yetişmesi... Ben onu, şöyle, onu sordu o arkadaş Allah'a... Hmm. Efendi böyle gitme o zaman dedi... ...ne yapacağımı söyle dedi... Hmm. ...ben sana yönetim kurulundayım dedim... dedi. ...suçlu gibi yargıladın beni... ...yok dedim suçlu değil... ...o zaman söyleyeyim dedim... ...bir dahaki görüştüğümüzde bana de ki yönetim kurulundayım... ...ve okuldaki temizlik işleri... ...benden soruluyor hı hı. ...bana mücerret bir i̇çi alan olsun, söyle... Olsun. Yani. ...bunu da sonra izah ettim... ...binlerce derneğimiz var... ...bir zavallı başkanın etrafında <gülüyor> hepsi... Evet, <gülüyor> ...bütçesi evet. büyüdüğü zaman... ...rakipleri vardır bir iki tane... ...bütçesi büyük değilse o bir gariban... ...başkan zavallı... ...her iş onun üzerinde... Siz on kişi yönetim kurulu üyesiyseniz mesela yedekleriyle vesairesiyle hepiniz görevi bölseniz o başkan da sadece sizi idare etse ne ala olur. Evet. Yani hepimizin dinimiz için yapacağı çok şey var. Din hepimizin evet. ama çalışma bir kişinin iki kişinin olmamalı. Olmamalı. olmamalı. Şimdi dedik ki e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl başardı dedik yani biz de onu yani takdir edeceğiz. Bak şu geldi hocam. Demin siz Ebu Talib'e işte 11 yıl yalvardı dediniz. Yani Müslüman ol amca. Yani İslam'a gel amca. Bir kelime söyle amca. Bir kelime söyle. Bir kelime lallâ lallâ söyle ya, söyle. Söyledi, söyle. diye. Mesela diyorum Musa bin Ümeyr. Radyallahu Genç bir insan Mekke'de işte ailesi zengin bir insan. Hani gençliğin, bugünkü gençliğin e, önem verdi. Her şeye sahip. E, bu insan fazlasına sahip. Fazlasına sahip. Var. E, evet. Yani nasıl bir buluşuyor Resulullah Efendimizle, Salallahu Aleyhi ve Selleme? Nasıl gönlünü e, veriyor Resulullah Efendimiz? Rasulullah Efendimiz ona ne diyor da e, musab musab oluyor? Yani bu konuda. Düşünmüşsünüzdür. Yani biraz bugünün Müslümanının ne bileyim babanın annenin kendi çocuğuyla, öğretmenin talebesiyle, ne bileyim bir yazarın okuyucusuyla buluşma e, zemini o hangi kalbi alakadır? Üstadım ona cevap vermeden bir hatıramı nakledeyim. Lütfen. Bir yerde Musab bin Ümeyri anlattım anlattım. Evet. Böyle bir otuz dakika kadar anlatabildim fazla becalim kalmadı bıraktım. Ben de onun Uhud'u okuyuyordunca hep içim doluyor. Uzun, uzun konuşulamıyor. Musabtan uzun konuşmak evet, mümkün evet. değil. Allah şefaatine nail hepimizin. Dışarı çıktım. Bir İmam Hatip Sesi öğretmeni olduğunu söyleyen bir kardeşimiz bir dakikanızı rica edeceğim dedi. Buyurun dedim. On dakika daha iyi ki konuşmadın peygamber de diyecektin dedi. Haşa dedim öyle bir şey mi çıktı ağzından? Bir de çok duygusal da bir sahne oldu salonda. Herkes de merak ediyor konuşma devam mı ediyor. Öyle bir şey mi oldu dedim. Ya dedi çok fazla öğerdin dedi ya. İslam devletini peygamberimiz kurdu dedi. O ne kurdu ki dedi. Baktım ki insanlar bir şey anlayamıyorlar. Yani İmam Hatip öğretmeni dedim Hoca Efendi. Siz İmam Hatip'te öğretmenim dediniz. İnşallah derslerde bunları konuşmuyorsunuzdur. Gençlere bir daha söyle, sakın söylemeyin bunu dedim. Yani 40 yaşını görmemiş bir çocuk Hamza'nın yanında çocuktu mesela. Tabii. Hasan Bir Sabit'in yanında çocuk. Çocuk. Evet. Çocuk peygambere mektup yazıyor. Burası senin gel ya Resulullah diyor. Ya. Ne peygamber, ne Musa hiçbir şey yaptığı yok. Allah yaptı her şeyi ama ...sana ne ya Musab'a nasip etti bunu işte... Yeah. ...ne gördüm Musab'da onu sen düşün... ...üstadım sizin sorunuza cevabım şudur... ...bu bizim... ...sizin gibi benim gibi yaşlılar üzüyor bir miktar ama... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı ayağa kaldırdığı kadronun onda yedisi gençlerdir. Evet, evet. Otuzun altındakilerdir hep. Evet. Şimdi biz büyüklerin yanında ziyarete bile sokmuyoruz ya onları yönetime filan almıyoruz. Ve aşire-i mübeşirenin yedi tanesi otuz yaşından önce o makama gelmişler. Otuz yaşını görmeden i̇şte cennet bir, almışlar. Bir kere şu hocam bunu şunu anlıyoruz. İslam yani gencin yüreğine hitap ediyor. Asabı kef hocam genç. Asabı ı, keyf, Asab -ı genç. Ee, yani ama nasıl oldu? Şimdi şundan. <gülüyor> Özellik şu hocam. Kaşarlanma oranı düşük gencin. Evet. Yani küf oranı, kaşarlanma biraz Kalbine bilmeyelim. varıncaya kadar set yok. Az. Yani şimdi yaşlıların damarlarında tıkanma oluyor yani kireçlerine. Evet, evet. Genç inginde az oluyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem genç birine... ...gel sen benim yanımda cennete gir dediğinde... ...tarlası, bağı, bahçesi, ataları dedileri bir şey anlamıyor. Geliyorum ya Resulullah diyor. Musa böyle dedi mesela. Evet. Ama yaşlı biri gelenekler, atalar, kasalar... Bir Dikili sürü hesap ağaçlar. Yapıyor. Dikili ağaçlar, bir sürü hesap yapıyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...gençlerle yola çıktı deyimi çok yabana atılabilir bir deyim değil... ...genç, hatta İbn Abbas'ın... ...çok değerli bir sözü var... ...radayallahu anhum'a, yani o da genç... Evet. ...çocuk yaşından, bırak genci... ...çocuk yaşlarında... ...diyor ki, Bedir de diyor... ...yaşlılar diyor, o nere konacak... ...bu nere konacak düşünürken gençler işi... ...bitirmişlerdi diyor... <gülüyor> ...hocam çok büyük bir şey bu... Evet. ...çok büyük bir şey... ...yani hakikaten de öyle... ...şimdi bu tabi... E... ...bu ki, kirlenme... ...ve paslanmanın azlığından kaynaklanıyor. Allah'ın hidayeti başka bir sebep tabi. Yalnız mesela... ...bugünden baktığımızda... ...sanki dindarlık... ...daha yaşlılarda... ...var da gençlere ulaşmak zor... ...gibi... ...bir algı var. Gençlerin dünyasının... ...başkaları tarafından... ...sarılmış olduğu gibi... ...bir algı var. Ama hocam... yani. Terör örgütlerine... O şey nasıl olmalı ki diyorum yani Resulullah Efendimizin çağrısı nasıl olmalı, olmuş ki yani Musab da o sarılmışlığın içinde olabilirdi yani. Abisi oldu. Evet Abisi yani. Abisi oldu. E, ne oldu yani Resulullah Efendimiz nasıl bir kalp yakaladı biz nasıl yakalayabiliriz. Ama her şeyden evvel e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlerle konuştuken ihtiyarlarla konuşur gibi konuşmadı. Evet. Gençlerin diline indi. Gençlerin diline indi. Yavrum diyor onu bağrına basması müthiş bir şey ya. Evet. Yakup Aleyhisselam da mesela gençlerle konuşurken canım yavrum diye hitap ediyor. Evet. Ya bu ne diyor? Ya ne ya, evet. Oğlum demiyor. Yavrucuğum diyor. Yavrucuğum. Ya diyor. bundan ibretler o. Yani Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kadınlarla konuşurken yavru kadın dili kullanıyor. Erkeklerle konuşurken erkek dili kullanıyor. Çocuklarla konuşurken çocuk dili kullanıyor. Burada Efendimizin insan e, dili kullanması. İnsanı tanıma. İnsanı, insanı bilme. Tebliğ dediğiniz. Yani ulaştıra, bu işte evet, bu. Evet. Yani ben şuna sözünüze katılmıyorum mu diyeyim nasıl izah edeyim onu. Şu anda yaşlıların dini biliniyor ama terör örgütleri de bir vakıf kuranlarda bir yerde iş yapanlarda hep gençlerden adam buluyor hocam. Tabii. Hala gençler potansiyeldir. Hala yani İslam'ın da bir genç nüfusu var. Onu görmezden gelemeyiz ama ama sömürülüyordur büyük oranda. Genelde bu. genelde hani gençlerin dünyası camilerle sana... ölçüldüğünde evet. ihtiyarlar öne çıkıyor. Hep. Evet. Ama hocam bir toplantı yaptığınızda Hazreti Ömer anlatacağınız zaman gençler dolduruyor salonları. Evet. Gençler burada yönlendirme sorunu var. Gençleri hedefsiz bırakma. ...gençleri anladıkları dille değil de... ...dedelerinin diliyle... ...dinlemeye i̇şte Ona, ona etme işaret var. etmek istiyorum. Yani. yani Resulullah Efendimiz'in bulduğu genç dili... ...biz bulamıyor muyuz? Yani bu zamanın tebliğe... ...soyunmuş insanları... ...bulamıyor mu ki? Bu Olamıyor dönüm... mu demeyelim de... ...aramıyor mu diyelim. <gülüyor> Gençler çok kolay inanıyorlar... ...anlıyorlar hocam. Yani... Ben de Allah'a hamd ediyorum ve sonumun hayır olmasını diliyorum. Davetle meşgul oluyorum. Yani beni gençler ağlatıyorlar hocam. Yani evet. gençlerin samimiyeti çok daha yüksek. Evet. Devam ettiremeyeceğim diye de ben korkuyorum bu sefer. Yani evet. onun o heyecanını koruyamayacağım diye. Evet. Yani ashab kiramın gençleri de şeytana muhataptı. Bizim gencimiz de şeytana muhatap. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman edin bırakmadı onları dedi ki hep yanında tuttu hep görev verdi. Yani 17 yaşında sana ordu teslim eden bir peygambere nasıl vefasızlık yapacaksın sen? Yani? Allah'a ekber. Üsame değil mi hocam? Nasıl yapacaksın? Ya, hakikaten yani Üsame'ye ordu teslim ediyoruz. Şaka sonra. değil hocam. Şey... Benimle birisi tartıştı. Yanılıyorsunuz 17 yaşında değildi dedi. Kaç dedim 18 dedi. <gülüyor> olsun. <gülüyor> <gülüyor> olsun 18 yani. Hocam 28 olsun. Ya, 28 olsun. Yani. Gençler 28 yaşında evlenemiyor şimdi. Ya. Kız verilemiyor. Buna ordu verilmiş. Evet, evet. Bu hocam herhalde bir dil arama... Su tamamlayalım su hocam Şöyle Din bir arama. iki üç dakikamız var İkinci yani konumuz mekan. kaldı Efendimizin ikinci yani, yani. başarısının nedeninde evet. Biz ayrıntıya girdik hı hı. Evet. Dedik ki kargoculuk yapmadı Talimat verip gitmedi tebliğ yaptı, tebliğ yaptı, yaptı Yardı yani. gönlünü ...gönülleri temizledi... Evet. ...yeni ruh doldurdu... Evet, ...iyileşince kadar yanından ayrılmadı... ...hemşire gibi durdu yani... ...elinden tuttu, göğsüne tuttu. elini koydu... ...neler diye. yaptı... Evet. ...yani gencin anladığı dili kullandı... Evet. ...ikinci mesele... ...başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere... ...bütün peygamberler... ...sonuçlarla ilgilenmediler hocam... Evet. ...o işi iş sahibine bıraktılar... ...yani... Allah Allah'taydır tabi. Tevfik Allah'tandır. Görevi onun adam toplamak değil çünkü. Evet, evet. O yüzden son cümlesinde ne diyor? Şahit ol ya Rabbi ben teslim ettim diyor. Evet. Aldılar aldık diyorlar bak diyor. Aldık diyorlar evet. görevi. Söyledim mi size? Söyledim. Bitti. Derdi bin kişi toplamak, 300 kişi toplamak değil. Bütün kalpler Allah'ın elinde zaten. O dilediğine iman ettirecek. Görevi istatistik yapmak değil. Evet. Tebliğ yapmak. Tebliğ yapmak. ...eğer bir gün onun... ...varisi durumundaki alimler... ...davetçiler, istatistik durumuna düşerse... ...dergimi ne kadar sattım... ...işte bizim toplantıya kaç kişi geldi... ...kaç kişi sözümü dinledi... ...kaç para topladım gibi... ...rakamsal sonuçlarla uğraştığın zaman... ...bu... ...sahibinden koparılmış bir davayla... ...yola gitmek demek... Allah, Allah. Evet. ...bunun en doğal sonucu... ...bereketsizliktir... Yeah. ...Nenu Aleyhisselam dert etti... Ben az adam topladım Nelut aleyhisselam dert etti Bir kişi iman etmiş mesela hocam Yani Hiç, iman, hiç iman etmeyen var o, Yenildim diyor mesela Onun derdi az topladım değil evet. Acaba görevimde bir arıza var mı benim? Evet. Görevinde arıza yok Huzur içerisinde gittiler Bu dünyadan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam saymadı Görev ciddiyetini kontrol etti sürekli olarak ve ne buyuruyor bir kişinin hidayeti benim için bir kişinin hidayeti evet ya bu çok hoş bir ifade yani leenniyyah evet. diye Allah bir raculan bir kişi Allah senin elinle hidayet ettiyse eğer yani evet. raddiyallahu anhu e söylüyor şey diyor, evet. bu çok önemli bir nokta yani bizi belki de dünyadaki her şeyden her şeyden daha hayırlı. hayırlıdır diyor yani. eğer biz kıvam düşüklüğü yaşıyorsak kalite düşüklüğü yaşıyorsak istatistiklerle çok uğraşıyoruz Evet. Halbuki o istatistiğe verdiğimiz önemiz amelimizi riyasız, ihlaslı yapmaya versek kıpırdamadan biz insanlar peşimizden gelecek. Ben size soru sorayım şimdi hocam. Ashab-ı ta Çin sınırına yakın yerlere kadar gittiler. Gittiler, evet. Peki oralarda hep Arapça mı konuşuluyordu? Orada hal dili zannediyorum hocam. E ne konuştular insanlara da insanlar Hal dili konuştular. Mesela Hatay hocam. Evet. Hatay'a geldiler. Evet. Hazreti Ömer'in sağlığında Hatay'a gelindi. Ne konuştular acaba insanlara? Ya Rumca biliyorlardı diyeceğiz. Kaç sahabi Rumca biliyordu? Ya insanlar hemen Arapça öğrendiler. Araplar geldi diye. İlkizde bir Müslümanlık dili vardı hocam. Varlıkları İslamı evet. anlatmaya evet. yetti. Evet. Mesele Amin. bu hocam. Doğru. Çok teşekkür ederim. Hocam. Amin. Amin. Allah razı olsun. Amin. Çok bereketli bir sohbet oldu inşallah. İstifade edilmiştir i̇nşallah. değerli dinleyiciler. İslamdan Hayata Ölçülerde ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik.